ile birisi bilin eğer yolcu yolda iseniz tabii ki yıkanma imkanınız olmayacaktır. <gülüyor> Ve in kuntü merda evala seferin <gülüyor> ya yolcu veyahut hasta olduğunuz durumdaysa evala seferin hasta oldu şey yolcu olduğunuzda evca ahadun min kum milal gaici büyük abd bozma durumu söz konusu olursa yolcu olursanız hasta olursanız evlenmez tümün Nisa e", kadına dokunmuş yani cinsi münasebette bulunmuşsanız Hani mezhebine göre felem teci duma suyu da bulamazsanız fet me mu sayiden da gibi sa temiz su ile pardon temiz toprak ile e, su bulamazsanız efendim teyemmüm ediniz. Burada bir ayet kerime namaza nasıl yaklaşılır onu anlatıyor. Sarhoşken yaklaşamazsınız. Efendim büyük abdest bozmuşsanız yaklaşamazsınız. Namaz kılamazsınız. Eğer su bulamazsanız şu şu şu şu durumlarda yani yolcu yolcusunuz Hastasınız. Suyu kullanamayacak kadar hastasınız. Ve cünüp olduğunuz durumunda ve de e, cinsi münasebet yapmışız. Ama suyu bulamıyorsunuz. Bu durumlarda ne yapacaksınız diyor. Feteyemmemu saiden tayyiba Temiz bir toprak ile teemmüm yapın. Femsahu <gülüyor> bi vucuhikum ve edikum Femsahu Yüzünüzü ve ellerinizi mes edin. Burada teyemmümün nasıl olacağını da açıklamış oluyor. Abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsi ilişkide bulunup su da bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelip niyet ederek onunla yüzlerinizi ve ellerinizi mes edin. Teyemmümün nasıl yapılması gerektiğinde biz bu ayet-i kerimede Efendim Açıklamıştır. İnnallâhe kâne afuven gafura Muhakkak Allah hem affedici hem de gafur bağışlayandır. Yani burada anormal bazı durumlardan söz ediyor. Ne gibi? Efendim Suyu bulamamak, cünip e, olmak, cünip kalma durumu uzun süresi. O zaman bunu ne yapacağız diyor? Teyemmümle, toprağa teyemmüm yapmak. suretiyle gidermeye çalışalım. <gülüyor> bu ayet-i kerimeyle ilgili uzun bazı e, mühim hususlar olduğu için e, önce bu ayet-i kerime'nin birinci bölümünde yani ve entüm sükara sarhoş iken ne dediğinizi bilmez durumdayken namaza yaklaşmayın. Ta ki ne, ne dediğinizi bilir duruma gelene kadar. Evet. <gülüyor> Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. Di ki bu ikisinde insanlar için büyük zarar, ee, bazı faydaları olsa da zararı çoktur. Ee, zararı faydasından daha çoktur ifadesinde bulunan Bakara suresi 219 maalindeki ayet gelince sahabeden bazıları ayette geçen isim kelimesinde zarar, kötülük, isyet yani manası vererek bu ayette onu üç yıl sonra bir olay ceran etti. Abdurrahman bin Avf yemek hazırlamış. Arkadaşlarını davet etmişti. Yediler, içtiler, içkide içtiler. Sarhoş oldular. Namaz vakti gelince namazı durdular. İmam namazda kafirin suresini manayı değiştirecek şekilde yanlış okudu. Bunun üzerine tefsirini yapmakta olduğumuz ayet yani bu ayet-i kerime nazil olduğunu Tirmizi'de tefsir bahsinde Ebu Davud'da e, e, içkiler ile ilgili bölümlerde böyle aktarmıştır Şimdi bu manada şöyle bir daha bakacak olursak ayet-i kerimeye bu ayet-i kerimede ikinci derecede bir yasaklıktan bahsedebiliriz. şartlı yasak hazırlayıcı daha sonraki gelecek olan ayet-i kerime o tamamen artık yasak olduğunu. Hatta bu ayetle o ayet-i kerime sonraki tam yasaklanacak, yasaklayan ayet-i kerime e, gelene kadar bazı sahabe içki siparişini yapmışlardı ve çoğu da sipariş bir iki ay sonra, altı ay sonra geldi ve o zaman da O sonuncu ayet-i kerim, içki tamamen yasak olduğunu söyleyen ayet-i gelince, bütün sipariş verilen malları Efendim Medine caddesine döktüler, her taraf kokudan geçilmiyordu. Bu şekilde rivayetler de var. Dolayısıyla biz de bir insana eğer ki dini manada bir tevbe için, onun hidayeti için gayret göstereceğimiz zaman bu metodu hiç unutmayacağız. birden kestirip atmayacağız. Yavaş yavaş, yavaş yavaş önce bir vakit namazı kıldırmaya sonra 2 üç günahlardan vazgeçerken de vazgeçtirirken de peyderpey tevbe etmenin, ettirmenin doğru olduğunu anlıyoruz. insan psikolojisine de, insanın yaratılış hılkatine de uygun olanın bu olduğunu görüyoruz. Bu ayet-i de bunu bize izaha çalışıyor. Çünkü önceki gelen ayet-i önce mantık olarak hazırlıyor. Yani İşte içiyorsunuz şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz ama bu ayetler o kadar efendim birden kesip atmıyor. Önce aklı doyurmak. Aklı doyuruyor ve insanlar hepsi kabul ediyor. İçkinin aslında o kadar da pek faydası yokmuş. Efendim. Ama yine de e, bunu kabul ettikleri halde içmeye devam ediyorlar. Ta ki namaz kılıyorlar. Namaz kılarken okurken namaz kıldıran imam, şaşırıyor, hatta manası da bozulacak şekilde, şaşırınca pişman oluyorlar, üzülüyorlar. Ve de, sonra, bu üzüntü üzerine bu ayet-i kerime gelir. Yani, ne dediğinizi bilene kadar, bu duruma düşene kadar, niye içiyorsunuz der gibi, ayet-i de hazırlıyor. Daha sonra artık, ümitten sonra, 6 ay sonra tekrar, ama bu zamana kadar, geçen dönem içerisinde, onlar, Efendim Süriye veya bazı yerlerden Efendim oraya kervan gidiyor. Onlardan içki sipariş ediyorlar. İçki geldiğinde ise haram, tam haram eden, kesin haram et, olduğunu söyleyen ayetler gelince hepsi ne olacak diyorlar? Biz parayı ödedik. Hepsini çarşıya dökelim diyorlar. Çarşıya döküyorlar ve o gün rivayetler aslında bu da var. Bayağı efendim çarşıda o içki kokusundan geçilemiyor diye söylüyorlar. Demek ki bu rivayeti de bu ayet-i kerimede daha sonraki gelen ayetle ilgili birlikte değerlendirmek lazım. Bizim buradan çıkarmamız gereken dersler bir içki içerini görünce veyahut bir yoldan çıkmışı görünce hemen birden kesip attırıp onu dinsizlik vesaire gibi veyahut da çok zecri tedbirler yerine böyle tedrici tedrici hidayetine vesile olma prensibini edinmemiz gerektiğini anlıyoruz sevgili kardeşlerim. Bu ayetin ikinci bölümünde e, abdest alma gerektiren ya da gusül abdası alınması gerektiren yerlerde Cenab-ı Hak yine kolaylık gösteriyor. Ne diyor? Yolcuyorsanız ya da bir engeliniz varsa o, oldu ki mesela misafirle gittiniz, misafirliğe gittiğiniz yerde rahat edemezsiniz ve dolayısıyla e, yolcu misafirlik durumlarında diğer bazı sebeplerden dolayı da Yıkanamayacak durumda olursanız suyu bulamaz ya da suyu kullanma imkanınız olması bu durumda teyemmüm yaparsınız diyor. Teyemmüm yaparak namazınızı kılar, Kur'an'ınızı okursunuz. Böylelikle birçok yerde çok detayla anlatmaz. Ama dikkat buyurulursa hem abdest ayeti hem de teyemmüm ayeti çok detaylı bir şekilde teemmümle aktar. Çünkü temizlik konusu olunca Kur'an-ı Kerim detaycıdır. Ama namazla veyahut buna benzer şeyler olunca o çok detay istediği için insanlar orada anlatsa da çoğu yine ihtilaf edeceği için bizzat Cibril Aleyhisselam'ı göndermiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o kılmış ve o da arkasından ona tam manasıyla öğrendin mi diye de sormuş. Tamam mı demiş tamam. Ve o şekilde bütün namaz efendim anlatılmıştır. Evet, bundan sonraki ayetleri de devam edelim inşallah. Alam tara ila Bismillahirrahmanirrahim. Alam <gülüyor> tara Görüyorsun, görmüyor musun? ilerlediğine baksana şu kişilere. Onlar, kitab. Kitaptan bir nasip kendilerine verildi. Kendilerine kitaptan nasip var. Kimdir bunlar? Kitap okuyor, kültürlü, bilgili, yazma biliyor, okuma biliyor. Efendim, geçmiş kitaplarla ilgili bir sürü detaylardan da sahip ama, bak diyor bunlar ne halde. Hep sapkınlığı satın alıyorlar. Nerede hep sapıklık varsa, Nerede insanları mahcup edecek taraflar varsa imtihan etmek, onları küçük düşürmek yahut da onların üzerinden para kazanmak şeklinde okuduklarıyla bu şekilde hareket eden insanlar bir manada tırnak içinde nasipsizler. İşte diyor bak diyor böyle goya onlara bir sürü kitap, bir sürü kültür, ehli kitap, bilgili insanlar ama böyle yapıyorlar. Ve yuridu en tadillu's sabilah İnsanların yoluna oturmuş, yol saptırıyorlar. Doğru yol şudur demiyorlar, aksine eğri yola, şeytani yollara kendileri saptığı için diğerlerinde iddial ediyorlar, sapıtırıyorlar ve o tarafı sevk ediyorlar. Demek ki problemimiz nedir bizim? Efendim bu. Çok şeyi bilmek, doğru yolda olmak manasına gelmiyor Eğer doğru yoldan sapmış iseniz, amacınız kötü ise Kur'an'ı okumanın pek faydası olmuyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de sürekli huden lilmuttakîn, huden lilmuttakîn, huden lilmuttakîn. Efendim, takvası kavi olan ve de imanı güçlü olan insanlar için Kur'an hidayettir. Yoksa her önüne gelen Kur'an'ı okuyup hidayet bulacak olsaydı, efendim, çoğu papazlar Ve gayrimüslimler şimdi çok daha Müslüman olurdu. Yani bizden daha iyi bilen insanlar var. Buna rağmen bir nasiptir ki hamdolsun bize iman nasip olmuş. Nice insanlar var Kur'an'ı bildiği halde, Kur'an'ın bütün efendim manasına vakıf olduğu halde kalbi bozuk yolu sapıtmış ve bu şekilde insanları da sapıtırmak için uğraşıyorlar. Evet Bu ayet-i kerime birçok diğer ayet-i kerimede benzerlik arz eden, yani okumuş olduğu ilmi insanlara kötü amaç için ya da karşılığında dünyalık bir şeyler kazanmak için okuyanlara da diğer ayet, diğer birçok ayetlerde de bahsedildiği gibi işaret etmiştir. Özellikle hem okumak hem o kendisi için lazım, bu benim için lazım her şeyden önce benim hayatımı dizayn etmem için lazım diye düşünebiliyorsa insan, Kur'an'dan o zaman o hidayet nasip olur. <gülüyor> İnşallah biraz sonra birçok konuyu sorduğunuzda cevap vermeye çalışalım bugün. İnşallah vaktimiz var. Şu anda siz yazılarınızı, soracaklarınızı yazın. Ben oradan okur Biraz sonra cevap vereceğim. Bu ayet-i sonraki gelen ayet-i önce bakalım. Yani ayet 45'teyiz. Nisan suresi ayet 45'te. Önce hocamızı okutalım. Bismillah. Evet. Bu ve buna benzer. Önceki geçen ayetler arasında sürekli Araya sıkışan farklı ayetler geliyor sıkıştırılmış boya e, tabi caizse eğer. yani önce bir İslami hukuku anlatıyor içki ile ilgili abdestle ilgili ibadetle ilgili hükümleri anlatıyor hemen arkasına da Efendim böyle bazı mühim e, öğütlerde bulunuyor Allah'ımız Rabbimiz dikkat duyurursa biz de insanlara konuşurken çok ağır konuları sürekli konuşmak değil araya böyle latif olan şeyler veyahut öğüt olan şeyler ilave etmek atasözleri gibi metodu da buradan kavrayabiliriz. Gördüğünüz hikayette bir şey anlattı sonra hemen arkasında bakın bu ayet kelime de yine e, nasihat cinsinden ifadeler var. Vallahu a'lemu bi adaa'ikum Allah sizin dostlarınızı da düşmanlarınızı da daha iyi bilir. Size kim düşman, kim dost Allah daha iyi bilir diyor. ve kefa billahi veliyya dost istiyorsanız Allah size yeter dost olarak Allah yeter ve kefa billahi nasiyara yardımcı olarak da Allah yeter kim ki Allah'ın kendisine veli kim ki Allah'ı kendisine nasir efendim yardım edici ve dost olarak kabul ederse Allah size yeter sizin dostlarınızın da kim olduğunu sizden daha iyi bilir Hani şimdi Allah dostu var mı yok mu falan Bizzet burada Allah dostu var mı yok mu değil de hepimizin Allah'a dost olmamızı, dost edinmemizi, bizim onu dost, onun da bize efendim vali olmasını, bizi korumasını böyle bir istekte bulunuyor. Yani bu çoğu insanlar Allah sevgisi falan böyle bir şey Allah böyle bir şey istemiyor ki. Olur mu ya? Sevmediğin bir insana nasıl kulluk edersin? Yani sevmeye sevmeye bir din olur mu? Sevimsiz bildiğinden dinden bahsediyorsun. Allah sevilmeden değil, sevgisizce kerhen yapılır. Sevdiğin insanın, sevdiğin pardon, varlığın, zat-ı celle alanı efendim, istediklerini de sever sever yerine getirir. Demek ki gerçek manada Allah'a güvenmek ve Allah'ı gerçek manada dost olarak bizim burada dost kelimesi koruyucumuz olarak manasında vermek lazım ama veli ile evliya aynı köktendir ve nasir nasir de ensar köküyle aynı demek ki bizim gerçekten yardımcımız kimdir Allah'tır İsa aleyhisselam Allah'a sordu insanlara sordu dedi ki ya ben yola çıktım ama Allah'ım benim yardımcılar kim olacak oradan sordu insanlardan birkaç kişi çıkar o da gitti insanlara sordu oradan 11-12 kişi çıktı ortaya dedi ki senin yardımcı biziz Men ansari illallah qalel havariyyuna nahnu ansarullah Onlardan biziz dediler ortaya çıktı Gerçek manada dindar dininin adamı olanın yanında olur. Dini gayret gösterenin yanında olur. Dindar isen eğer dinin ayaklar altında alınmış ve efendim din e, zayıfken ve sahip çıkılmamışken kaçılmış olamaz. Ne yapacağız? Onun yanında koşacağız. Onunla beraber olacağız. O zaman biz de dini sevdiğimizi, dindar olduğumuzu anlarız. Evet, bu tarzda ayet kelimeyi eee mühim bir kısmıyla birlikte hatırlattıktan sonra bu ayet ve bundan önceki yani ve sonra 36 42'dir ve 44 ve 57'de de yine e, bu ayetlerde birbirinin devamı şeklinde olan kısımları var. Ama şimdi okuyacağımız ayet kelime yani daha sonraki okuyacağımız 46. ayet kelime dedi. De Yahudilerle ilgili yine biraz detaylı bilgi verecek. Evet bu ayeti şimdi okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. علهم انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع لنقر لنا الخير لهم ما اقوى ولكن عذبه الله بكفرهم ما لا يؤمنون الا Evet bismillahirrahmanirrahim Bu ayet-i kerimede ilginç çok ilginç ayet-i kerimelerden hep söylerdir ama Tabi ki bu ayetin önceden e, benzeri bir ayetler e, gel, geldi ve onun tefsirinde de aynı şeyi konuştuk ve tekrar. Yani Yahudilerin e, kelimelerle oynadığını, kelimeleri bakarsın ya dost mu dostca mı söylüyor, düşmanca mı söylüyor, kelimeleri öyle konuşur ki sen de şaşarsın. Ya yani bu adam beni övdü mü yoksa affıyor, ah beni kötüledi mi? Bu kadar bir kelimelerle oynayan insanların şerrli ve amacı saklı insanların güvensiz olduğunu hatırlatan, bize bunu ima eden bir ayet-i kerime. Önceki geçen ayet-i kerimede ra'ina diye geçen kelimelerle burada da yine tekrar anlatıyor. Bakın bu ayet-i kerimede ne diyor. <gülüyor> Min ellezine hâdû Yahudi olanlardan bir kısmı yuharrifûnel kelime amme vâdı'hî kelimeleri a, anlamından tahrif ederler çıkarırlar. Kerimeler yerlerinden kaydırıp tahrif ederler. Öyle ki onları esas anlaşılması ve herkesin anladığı manalardan farklı bir şekilde kullanırlar. Ama herkes onu güncel bir şey, normal bir şey zanneder. Oysa onlar onunla farklı şeyler kastederler. Ve, ve yekulüne derler ki Semina işittik ve sayna yok tam tersini yapıyoruz, isyan ettik. vesma gayra musmaen Evet sanki işitmedik gibi işittik. Buradan geldi, buradan çıktı. Dillerini bunu eğip bükerek ve raien verayna leyyen bi'elsinetin. Evet. Bi'elsine dilleri demektir. Leyyen yumuşatarak tatlı gibi görüşüyor. ağzı yüzünü eğerek ve de işittik, işitmez olaydık. Ya da işitmez olası, râina tamam, bizi de gör işte ya biz de işte diğerler gibiyiz falan ama bir taraftan da böyle sert tonda falan ee, bazen yumuşak tonda işittik ve karşı geldik tam bildiğimizi okuyacağız şeklinde sözlerle ve tânen fiddini evet dinde e, özel bir kasıt, özel bir e, amaçla bu şekilde söylerler. ve Velev ennehum gâlu demiş olsalardı onlar semiyana <gülüyor> işittik ve <gülüyor> atana söylediklerini de yerine getiriyoruz. Getireceğiz. Vesma <gülüyor> venzurna Evet. E, bizi dinle bizi koruyucu ol, bizim başımızda büyüğümüz olarak senin sözünün de dinleyeceğiz şeklinde konuşmuş olsalardı lekana hayran خَيْرًا لَهُمْ وَاَقْوَمُمْ Onlar için, kendileri için hayırlı olan buydu. Ve de onların imanın kuvvetli olması, inançlarının güçlü olması ve kendilerine güvenilmesi bakımından da en kavi bir davranıştı. Ama bunlar böyle yapmadılar. Ne kabul ne alay. İkisinin ortasında yarım ağızlı bir evet ama biz bildiğimizi okuruz. Sen anlat anlatacağını. Senin anlattıklarında anladık. İşte daha ne istiyorsun, ne, de, ne demek istiyorsun yani şeklinde. Bazı insanlar da bu, te, bu tarzda konuşurlar. Bunlar genellikle bunu bir bir şey oldum zanneder. Bir adam oldum böyle konuşunca, net olmayınca, dolaylı ne savunuyor ne savunmuyor. Ne efe seviyor ne sevmiyor, şüpheli ifadeler arz eden insanlar üzerinde. Elbette böyle alacak karar yani ne aydınlık ne karanlık bu şekilde tarzlar Yahudilerden benimsenilen tarzlardır bunları sakın Efendim bize bulaşmasın. bu tarzların çok iyi bir şey olduğunu falan zannetmeyelim bu ağzıyla Efendim eğriliği belli olan insanlardır konuşması kalbine kalbindeki niyeti konuşmasına vurmuş Yahudiler böyle yaparlar Allah onların kalplerindeki sakladıkları bu küfürlerini yüzünden onlara lanet etmiştir. Onları dışarıya vurdukları efendim biz de duyduk, biz de itaat ediyoruz, aa işte daha ne istiyorsun bizden der gibi, yani bazı insanlara beş vakit namazı kıldım, daha ne istiyorsun falan. Ya sünnette kıl, nafileye de kıl falan, dini biraz daha zekat ver, ya başka ne istiyorsun ben böyle beş vakit kılarım, başka bir şey yapmam. Burada Allah'a kakış var. Yani. Allah'ı minnet ettirmeye çalışıyor. Yaptıklarını çok az bulmak ve daha fazla müminin vazifesi daha fazla şey yapmak istiyor. Bu açıdan müminin tavrının nasıl olması gerektiği, münafığın tavrının da nasıl olduğunu burada ayet-i kerime de Çok ilginç bir ayet-i kerime. Bugünün insanı kozmopolit bir toplum olduk. Yani adamda bir ciddiyat yok, samimiyet yok, ihlas yok, yarım ağızlı, hem kabul ediyor hem kabul etmiyormuş gibi şüpheler arz eden, bunların durumunda gerçekten bir arıza var. Onu ne diyor? فَلَا يُؤْمِنُونَ اِلَّا قَلِيلَ Gerçekten cidden bunlar çok az inanan insanlardır. İnançları çok azdır. Ama kendilerini çok büyük inanç sahibi gibi de sunarlar. Bu açıdan bu ayet-i çok mühim. Yani doğru Müslüman olmak nasıl olur? Nasıl bir şekilde doğru Müslüman olursun cevabı bu ayet-i gizlidir, saklıdır ya da açıktan açıklanmıştır. Efendim bu ayet-i teberruken tekrar bir maalini okuyalım. Yahudilerden öyleleri var ki kelimeleri yerlerinden kaydırıp, tahrif ederek onları anlamlarından uzaklaştırırlar. Dillerini eğip, bükerek ve dine saldırarak dini kötüleyerek işittik, karşı geldik İşit, işitmez olası, Raina derler. Halbuki onlar, işittik ve itaat ettik dinle ve bize de bak, bizi de gözet deselerdi, bu kendileri için daha hayırlı olurdu. Fakat Allah, Celle Celaluhu küfürler yüzünden kendilerini lanetlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler. Halbuki yeryüzünde bu Yahudi olanlar başkalarının cennete gitmeyeceğini düşünen insanlardır. en iyi dindar, en iyi iman, güçlü iman sahibi olduklarını söylerler. Onun için Kur'an-ı Kerim'de yine Ali İmran'da, Bakara'da, çoğu yerde geçen, madem çok e, e, efendim, yüksek seviyede iman sahibi olduğunu söylüyorsunuz, hadi Allah için savaşa gidin de ölün bakalım. Malınızı, canınızı falan. Bazen de der ki, siz de çocuklarınızı çağırın, ben de çağırayım. Bakalım kim, siz de benim çocuklarım da biliyorsunuz, beni de biliyorsunuz, kim daha imanda güçlü diye, onları da böyle hodri meydan şimdiki tabirle onları böyle çağırdığını bildiğimiz ayetlerde var. Burayla birlikte değerlendirdiğimizde bunun mesajı bütün bir şekilde yani sözünün adamı mı? İman ehlisinde imanın kalbinde var olduğunu söylüyor musun? Yani dışarıda ne yapıyorsun? Müslümanın tarafında yer alıyor musun? Evet bundan sonra ki ayet-i kerime de okuyalım inşallah. Bismillah. Buyurun. Ya. Ya yöneldiğine ay yöneldiğine utul kitabe. Ey kendilerine kitap inen e, topluluklar ehli kitap. Aminu bima nazzalna bizim indirdiklerimize inan. İman edin. Musaddıkan nasıl bir iman sorusuna Musaddıkan limâ ma'akum min qabl. Min qabli. Evet oraya geçmeyelim min qabl dursun bir. Musaddıkan limâ ma'akum. Evet. elinizdeki, beraberinizdeki var olan vahye ve kitabı doğrulayıcı e, olarak gönderdiklerimize inanın. O nedir? Kur'an. Yani Kur'an'ın sıfatı. Siz de böyle inan Yani aslında burada bir yerde bir gizli bir mesaj var. O da şu. Yahudiler Hristiyanlar reddeder, kabul etmezler. Siz bir şey bilmezsiniz. Size bir şey inmemişti Hristiyanlar da Yahudiler. ...böyle bir inancın doğru iman olmadığını, inanç olmadığını da burada hatırlatıyor. Evet. Min qable en natmise vucuhen... Evet. Bir takım yüzleri silip de tersine çevirmeden... ...fe naruddeha ala edibariha... Evet, tersine çevirmeden, biz onu tersine çevirmeden... bir takım yüzleri silip tersine çevirmeden yahut devam ediyor ondan sonra evnelle anehum kema lanna ashabes sabti cumartesi ashabını lanet yap lanetlediğimiz gibi onlara ceza verdiğimiz gibi size lanet gelmeden sizi yüz üstü çevirmeden size lanet gelmeden efendim bir ceza size gelmeden doğru dürüst inanmak nasıl doğru dürüst inanmak hem elinizde, elinizdeki Tevrat'a, İncil'e hem de en son gelen Kur'an'a. Hem Kur'an'a hem geçen, ondan önceki geçen vahye, birlikte inanmaya davet ediyor Doğru iman özelliğine sorusuna bu özelliği anlatarak cevap veriyoruz. Yani doğru bir iman nasıl olur? Bir, Allah'ın bütün vahyine inanmamız gerekir. Bunlar içerisinde efendim, sayfeler halindeki, kitapları halindeki hangisi olursa olsun. hepsine inanmak. Elbette tahrif olan ayetler değil. Orada ne diyor? Musaddiqun lima ma'akum. Evet. Doğru iman budur. Ve kana emrullahi mefula. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir. Ve kana emrullahi mefula. Allah'ın emri behemal yerine gelecektir. Eğer siz bunlara dikkat etmezseniz Allah Celle Celaluhu kitabını, vahyini, peygamberini göndermeyecek diye bir şey yok. Gönderecek. Ama siz inanırsanız siz kazanırsınız. Eğer reddederseniz siz kaybedersiniz. O zaman lanetli topluluklardan olursunuz. Aynı cumartesi ashabını hatırlatıyor. Bu hususta da yine cumartesi hesabına ait bakara geliştiriyor. 65-66 arası ve Araf 163'te de yine bu konuyla ilgili ayetler gelecek. Geçen ayetlerde de anlattım. Efendim böylelikle bu ayet-i de beraber anlamış olduk. Şimdi bundan sonraki ayet-i kerime geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Men yushrik billahi fe qad ifterah Evet Bismillahirrahmanirrahim Innallaha le yafiru en yushreke bihi Kendisine şirk koşulmasını Allah bağışlamaz Bağışlanmayan bir günah var mı? Evet hangisi şirktir? Allah onu bağışlamaz Kul hakkı, kul hakkı da kullar bağışlar, helallaşır. Olmadı yine Allah isterse bağışlar. Ancak şirk bağışlanmaz. وَيَاْفِرُ مَادُونَ ذَٰلْكَ لِمَنْ يَشَاءُ Bundan e, başka, yani bundan daha aşağıdaki olan günahlar, şirkten başka diğer günahların hepsini Allah dilerse bağışlar diyor. Dolayısıyla burada kul hakkı da var, hepsi hepsi. Ama kul hakkında Öncelik kulların birbirini helallaşmasıdır. Helallaşmadığı zaman onun Allah'ın, Allahımızın, Rabbimizin bu hakkı duruyor. Öyleyse şunu diyebilir. Git ondan bunu helallaşmayı iste. Olmadı o zaman senin sevabından ona verebiliriz diyebilir. Çünkü bunu müşil olan bazı hadis-i şerifler var. Dolayısıyla elinde sonunda kulu seviyorsa yine kendi hazinesinden Yine verir okulu da ikisine memnun eder. İkisini de cennetine kor. Bu da Allah'ın eli tutulur mu? Bu da mümkündür. Ama bilmemiz gereken nedir? Öncelikle şirkin dışındaki bütün günahları Allah dilerse affeder. Ama şirki affetmez. Ve men yuşrik billahi kim ki Allah'a şirk koşarsa fekad iftera ismen azima çok büyük bir günah işlemiş haddi aşmış Allah'a iftira etmiş olur. Burada iki tane e, mühim bir şey var. Bir, ismi azim bir de iftira. Çünkü şirkte aynı zamanda da iftira söz konusudur. Nasıl iftira? Yani öyle bir zulüm vardır ki şirkte sana net yani yoktan var eden Allah bütün nimetleri sana veren Allah Sen onun yerine sanki bütün nimetleri verenin başkası olduğunu düşünüyorsun, ona da payı ayırıyorsun. Bütün ibadetler aslında bir şükür yerine getirmek için yapılır. Oysa sana birisi bir şey vermeden şükretmek, ah tırnak içinde, akıllık değil yani, ahmaklıktır. Öyleyse sen akıllı olduğunu söylüyorsan, sana kim ne verdiyse ona, ona şükretmen lazım. Onun yerine başka birini ortaya sokarak, onu şirk koşarak, sanki o sana, efendim seni dünyaya getiren o, efendim yaratan o, yoktan var eden o ve öylelikle sen onu da bu işe ortak kılmış olman hem büyük günah hem iftira. Allah'ın meccanen vermiş olduğunu onun bir kısmını elinden alıyorsun, Allah bunu vermedi, bunu sen verdin, bunu putlar verdi, bunu falan verdi ve Ve bu manada onun için Abdülgazitleri de sürekli söylüyor. Yani efendim Allah bilir, şeyhim de bilir dediği anda müşrik olur Bu kadar iyi insanları da bu işi Onun için İsa aleyhisselam bile azarlı bir şekilde sorguya çekilecek. Ya İsa sen mi dedi bunlara sen işte Allah'ın oğlu olduğunu ya da uluhiyette ortak olduğunu, benim uluhiyetime sen ortak mısın? Haşa Rabbim eğer her şeyi kalbim dahi senin elinde olan Efendim ben böyle bir dişi şey, bir şey deseydim O an beni yok ederdin sen Ben böyle bir şey asla demem ve demedim Şeklinde ayetler var Onun için yeryüzünde insanlarla Konuşurken biri şeyi severken Öyle insanlar vardır ki gücü Gücü Allah'a ortak koşarlar Öyle insanlar vardır ki sevgiyi Sevdiği adamı Allah'a ortak koşarlar O kadar büyütürler Büyütürler büyütürler sonunda O kişi kendisi için ilah olur Her şey yerinde olduğu kadar insanı insan kadar seveceksin. İlahlaştırmamak şartıyla insan sevgisi İslamiyet'te sınırlıdır. Elbette çok seveceğiz. İnsan insanı mümin mümini sevecek. Ama asla onu ilahlaştırmadan sevecek. Bundan sonraki ayet-i kerimeye bakalım inşallah. Bismillah. Evet. шао ва ла йузламу на фатила ин зар кайфа яфтруна аляллахил казиба ва кафа бихи исна нубина بسم الله الرحمن الرحيم görmüyor musun görüyorsun ilerlediğine ya da bak mısın bak diyor اِلَلَّذ۪ينَ اُزَكُّونَ اَنْفِسَوْا Kendilerini temize çıkaranlar. Kendilerini temize çıkarmış olmak, haklı çıkarmış olmak, haklı olmak demek değildir. Öyle insanlar vardır ki söz eder, çok konuşur, mantıklı konuşur ama haksızdır. Herkes bilir ki bu adam tek tekidir. Ama asla diğer insanlar onun haklı olduğuna inanmaz. Demek ki Allah ne diyor burada? Bakın. Evet böyle kendisini temize çıkan adamlar çok vardır. Bunlara bak diyorum. Dikkat et ne yapıyorlar? <gülüyor> Gerçekte ahlakı temiz, egosu temiz, kendisi temiz olanların kim olduğunu Allah tezkih eder. Sen kendi kendini temize çıkarmışsın. Bir anlamı yok. Kendini kandırıyorsun. <gülüyor> Allah ne yapmaz? Asla efendim Kimseye zulmetmediği gibi kimse de kendisini bir zerre kadar bile, efendim, temize çıkaramaz. Eğer siz, evet, hiçbir insan da bir zerre kadar zulme uğramaz. Ama insanlar çoğu zaman hep böyle, ben çok konuşursam muhakkak haklı çıkarın. Evet bu ayet-i ile ilgili şöyle bir göz atayım. Kendilerini temize çıkaranlar görmedin mi? Hayır. Allah dilediğini temize çıkar ve kendilerine kıl kadar da zulüm edilmez. Ben zerre kadar dedim burada kıl ismi vermiş. Fethi aslında bir zerre manasına benzer. Çok azıcık bir şey manasında. Dolayısıyla evet aynı manaya sayılır. Bu ayet-i kerime buna benzer ayet-i Cuma suresi 6'da ve Maide suresi 18'de ayrıca Bakara suresi 80'de de benzeri manada ayetleri görebiliriz. Demek ki insanın kendisini temize çıkarma gayretinin anlamı yoktur. Karşıdaki bir, muhatabın da buna inanması lazım. 2 helallaşmak lazım. 3 Allah acaba bizi temize çıkarıyor Elbette biz ifade edeceğiz de ifade ederken bile konuşmamız böyle olacak. Yani ben kardeşime üstün gelirsem acaba ben üstün mü olur? Hayır olamaz. Daha da aşağı olabilirsin. Çünkü karşıdaki kardeşin hakkına mütecaviz oluyorsun böyle davranışla. Haklı değilken haklı görünmek. Kardeşin haklıyken onu teslim etmemek. Bu tip insanları özellikle bu, bu ayet-i kerimede gösteriyor. Dikkat edin diyor. Bunlar Bunlar asla Allah onları tezkiye etmeden temiz adam olamazlar. Ölçü bu. Burada iki grup var. Kimdir? Nefsini tezkiye eden grup. Bir de zulme uğrayan grup. Her ikisine de gerçekte kimse odur diyor. Allah zerre kadar kimseye zulüm etmez. Gerçekten Allah'a güvenen insanlar böyle bir şeye de başvurmaz. Haklı, haksız çıkacağını bilse bile çok fazla kendisini tezki etme çaba ve gayretine de girmez. Çok ilginç bir ayet-i kerime geldi bana. Yani nasıl davranacağız toplum içerisinde, kardeşlik, bazen kardeşliğin hatırına, aramızdaki muhabbetin hatırına bunları tercih etmemizi istiyor Cenab-ı Çoğu insan vardı, yani egosunu doyurmak için bin bir türlü şeyler söyler ve her zaman o haklı çıkmak ister, mutlak. Ama o kişilere Gerçekte haklı mı değil mi hep Allah yanında belli olacak ve bu manada sabırlı olun. Onları bırakın önü gitsin. Eğer laf dinlemiyorsa sakın ha onlara fazla üzerine yüklenmeyin. Ondan sonra iftira ve yalanı çok fazla söylerler bu tip insanlar. Unzur keyfe iftaron alellahi kezipa. Bak diyor onlar Allah'a bile nasıl iftira ettiler. Bak kaldı ki sana ve kefabihi ismen mubina. Bina olarak da bir açıktan günah yeter diyor. Bu adam artık atı almış gidiyor. Her türlü kötülüğü yapabilir. Niye? Çünkü her zaman haklı çıkmak istiyor. Hep nefsini tezki etmek istiyor. Ya olabilir mi? Muhatabım da haklı olabilir mi? Hayır asla. Ben anlattıkça herkes beni haklı çıkaracak. Bu şekilde bir ego şişiren, dini dahi egosunu şişirmek için kullanan insanlardan olursak, Allah bizi bunlardan olmaktan muhafaza eylesin. sevgili kardeşlerim dikkat etmek lazım. Yani baktın ki kardeşimizin hakkının yenilme durumu var. Önce buna biz dikkat edeceğiz. Kendimiz sabırlı olacağız. Ve gerekirse haklısın diyen ilk biz olacağız. Efendim buraya kadar ayet-i kerime bir konu aynı konu olduğu için burada bırakalım. Bundan sonraki devam eden ayet-i kerime de yine tağut sistemiyle ilgili davranışlarla ilgili Daha sonra yine bir başka konu itibariyle farklı şeylerden de bahsedecek olduğundan burada bırakalım inşallah. Yaklaşık 5-10 ayet-i kerime oldu. Allah'ın selamı, sevgi ve muhabbeti sizinle beraber olsun sevgili kardeşlerim. Yukarıda yazılar varsa onlara da inşallah bakarız.